Bismillahirrahmanirrahim. l-Rahman l-Rahim. İnna al-Hamdu ve nasta'inu ve nasta'firu ve nasta'hedik. <Sessizlik> Men'adu billahi min Şuru anfusna ve min seyat amalına. Nimetillahi falām uẓillah ve wama yudul falāhadiyallah. Ve Ve ve min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 ve şerr-i umuri muhtesatetha ve kul muhtesete bidah ve kulle bidatin bid dalale ve kulle dalaletin filar Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatu selam getirelim. Allahümme Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in itikadi özelliklerini almaya devam ediyoruz. İnşallah bugün 56 değil mi? Evet. 56. özelliği alacağız. Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat. Evet. Medarı İftiharımız. Elhamdülillah ki Müslümanız. Elhamdülillah ki Ehl-i Sünnet ve cemaatteniz Evet. Bu ikisinden taviz yok. Ya işte Müslümanlıkla iktifa edelim yetmez mi? Allah bizi Müslümanlar olarak Kur'an'da isimlendirdiğini söylüyor. Peygamber de Sünnetinde Aleyhisselatü Vesselam Ehl-i Sünnet ve cemaat olarak isimlendiriyor. Evet. Peygamber de Aleyhisselatü Vesselam Ehl-i Sünnet ve cemaat olarak isimlendiriyor. Biz ne Kur'an'ı Sünnet'ten ne de Sünnet'i Kur'an'dan ne yapmayız, ayrımayız. İkisi de bizim ne? Temel teşrîi kaynağımız. Evet. Bugün Kur'an'ı ölçü alıp Sünnet'i atanlar, ehli Sünnet'ten olmayanlar. Ehli Sünnet'ten olmayanlar. Ok. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> 56. Ancak dinin belirlemiş olduğu esaslar doğrultusunda. Dostluk ve düşmanlık beslerler bağlı. Evet bu çok önemli. İslam'a göre dost, İslam'a göre düşman. Yani ne demek? Kur'an ve sünnete göre dost, Kur'an ve sünnete göre düşman. Yani bizim dostluktaki kıstasımız ayetler ve hadisler, düşmanlıktaki kıstasımız ayetler ve hadisler. Yani biz nefsani duygularla ya da cahilani nelerle, fetvalarla dostluk ya da düşmanlığımızı belirleyemeyiz. Allah ve Resulü'nün dost dedikleri dost. Allah ve Resulü'nün düşman dedikleri düşman. Ama her ve her dostluk ve düşmanlık hükümsel olarak ne yapmaz? Her asırda her yerde aynı derecede kendini göstermez. Yani ne demek? Dostluk ve düşmanlıkta özellikle muadat dediğimiz düşmanlık babında ne yapmak gerekir? Alimlerin neyine Fetvalarına tabi olmak, ümmetin genel maslahatını yapmak, Gözetmek gerekir. Yani ne demek dostluk? Allah'ın velisi olmak, Resulünün velisi olmak, mümin kulların velisi olmak. İnna ma veli yukumullah ve Rasuluhu ve ladin aamenul ladin sala ve yutun zeka, değil mi? Evet. Buhum rahatıyor. Evet. Sizin dostlarınız ancak kim? Allah, Rasulü, Müminler, namazını dost doğru kılıp, zekatını veren, her işte Allah'a ne yapan boyun eğenler. Onlar bizim dostlarımız. Nedir dostluk akıyamı? İşte komşuysa çok farklı. Akrabaysa biraz daha farklı. Uzaktaki ise biraz daha farklı. Ama bütün ümmet olarak, bütün ümmet olarak nedir dostluk mefumu vardır. Ne demek dostluk mefhumu? Yani işte birazdan zaten gelecek, onları sevmek, onlara ne yapmak, merhamet etmek, onların derdiyle de ne yapmak, dertlenmek, açını, yoksulluğunu ne yapmak, doyurmak, elbisesini ne yapmak, giyindirmek, yetimini ne yapmak, bakmak, cahilini ne yapmak, eğitmek. Bunlar dostluğun gerekleri. Dostluk derken iki arkadaşın dostluğunu kastetmiyoruz. İki arkadaşın dostluğu, müminin birbiriyle dost olmasının üzerine ziyadedir. Yani ne demek? Ne demek? Yani Hazreti Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu düşünün. İslam'dan önce de neler? Dostlar değil mi? İslam'dan önce de neler? Dostlar, yakın arkadaşlar. İslam'dan sonra da dostlar. Ama bir farkı var. İman dostluğunun üzerine ne katılıyor? O arkadaşlık. O hulle dediğimiz olay işte, o farklı. Yani bir insan, bir insan, Müslüman insan, bütün ümmeti Muhammed'le nedir? Dosttur. Yani Pakistanlı'yla da, Arnavut'la da, Arapla da, Endonezyalı'yla da, Tatar'la da. Ama bir de ne var? Çocukluktan itibaren ne yapma? Büyüme. Birlikte ne yapma? Yetişme. Ha, bu İslam dostluğunun üzerine aladır. Ancak bir şartla. O dostluk helali haram, haramı ne yapmayacak, helal yapmayacak. Yani neyin kaydesinde, neyin şemsiyesi altında olacak? Dinin kuralları. Bir de düşmanlık var. Bir de ne var? Düşmanlık. O da ne? Allah ve Rasulünün düşman ilan ettiklerini düşman görmek. Bakın, düşman görmek apayrı şeydir. Düşman görüp mücadele etmek apayrı şeydir. Düşman görürsün ama her düşman gördüğün ne? Doğrudan mücadele ne yapmazsın elinle yapmazsın. Bu kimin elindedir? Velinin elindedir. Kimdir veli? Lemir baş idareci. Sonra kimin elindedir? Ulemanın elindedir. Onlar kimdir? Alimlerdir. İşte hep geçen derslerde ne yaptık? Söyledik. Heh. şimdi bakın Müslümanı dost görme. Ya bugün Müslümanı dost gören de var, düşman gören de var. Adam ehli kıbleden ikisi de adam adamın arkasında namaz kılmıyor. Adam kimin arkasından namaz kılmaz? Kafirin arkasına namaz kılmaz. Demek ki Müslüman görmüyor aslında onu. Ehli kıble olma vasfı yetmiyor. Ehli kıble olma vasfı yetmiyor. Yani adam kafirlerle uğraşacağına... Ümmeti Muhammedle uğraşıyor. Şu kafir, şu zındık, şu belam, şu tağut... ...şuna selam verilmez, şundan kız alıp verilmez... Şunun kestiği yenmez. Kim bunlar? Ümmeti Muhammed'e ne? Mensup insanlar. Neden böyle oluyor? Çünkü alimlerin fetvalarının ne yapılıyor? Dışına çıkılıyor. Yani Kur'an ı sünneti zahiri bir anlayışla yani işte cahilane bir anlayışla tabiri caizse anlama gayreti. Halbuki Kur'an ı sünnet kimin fehmi üzere? Selefi. Kur'an ve sünnet Yaşanur'un fehmi üzere değil. Kur'an ve sünnet Abdülaziz Bayındır'ın fehmi üzere değil. Kur'an sünnet İslamoğlu'nun fehmi üzere değil. Selef'ün fehmini üzere. Nedir selef? Sahabe, tabi'in ve etba tabi'in. Üç ney? Yüz yıl. Üç yüz yıl. Ona göre. He. Bir de bunun yanında ne var? Düşmanlık. E nedir işte o? Allah ve Resul'ün düşman ilan ettiğini düşman görmek. Tamam düşman görebilirsin. Ama tasarrufuna dikkat edeceksin. Düşman gördüğün zaman maslahat var. Maslahatın peşinden gideceksin. E ben işte kafir her gördüğüme ne yaparım şununcunu yaparım. Yok öyle ya. Yani. <gülüyor> Devletin yapacakları var. Kaza mahkemesi müessesesinin yani mahkemelerin yapacakları var. Alimlerin yapacakları var. Buna dikkat edeceksin. Alimlerin yolundan ne yapmayacaksın? Çıkmayacaksın. Çok konuyu açmıyorum çünkü temel vasıflardan bahsediyoruz. He, burada işte temel otorite ne? Ulema'nın ne? Yönlendirmesi. Ulemanın neyi yönlendirmesi. Çok dikkat edeceğiz buna. Yani bu problem olmuştur biliyor musunuz? Nedir bu problem olması bu için? İslam'a göre dost ve düşman diye kitaplar ne yapılmıştır? Derlenmiştir, tercüme edilmiştir. Ya bir bakmışımdır bu kitapları okuyanlar sadece kafirle mücadele etse ne ala Müslümanla bile mücadele eder hale gelmiştir. Yani bir camide 50 kişi var 50 ayrı fırka birbirini kafir görüyor. Gün görüntü imamı kafir görüyor. Arkasına namaz kılınıyor. Onun için yani bir alemin çok güzel bir lafı var. Bu cahili söylemler ya da İslam'a göre dost düşman söylemleri ya da hakimiyet söylemleri kafirlere yaramıştır. Müslümanlara yaramamıştır. Neden biliyor musunuz? Çünkü Müslümanları birbirine ne yapmıştır? Düşman. Müslümanları birbirine düşman yapmıştır yani Müslümanlar kafirle uğraşmaya ne bulamamıştır vakit bulamamıştır zaman bulamamıştır birbirleriyle ne yapmışlardır uğraşmışlardır Allah muhafaza etsin İslam'a göre dost ve düşmanı biz alimlerin tavsiniyle anlayacağız ne demek tavsiniyle dökümüyle ayrıntısıyla eğer biz bunu doğrudan küfre rıza küfürdür kaydesinden yola çıkarak anlarsak küfre rıza küfürdür kaydesinden yola çıkarak ne olur Sonun olur. Allah'ın hükmetliğiyle hükmetmeyenler kafirdir kaidesini doğrudan işletir. i̇bn Abbas'ın, tavus'un, i̇mam Ahmed'in Ahmet'in, Şehiriz Aymur'u teymiyeni, Şehiriz dönmezse, tefsirine dönmezse, işte o zaman ne olur? Çok büyük problemler yaşarsın ki bazı derslerde bunları ne yaptık? Değindik. O bakımdan dikkat edeceğiz. Dersimizin sonunda da i̇bn Useymin'in Huseymi'nin çarptırılan bir fetvası var. Allah ganibeni gani rahmet etsin. Orada göreceğiz onu da. Çok dikkat etmek lazım. Okuyalım hızlıca. <gülüyor> Kendi nefislerine taraf olmazlar. Nefisleri için kızmazlar. Cahili tutuculuk, mezhep taassubu ya da partizanlık gibi sebeplerle dostluk kurmazlar. Ancak din üzerine dostluk kurarlar. Dostlukları ve düşmanlıkları Allah içindir. Duruşları sabittir. Ne değişir ne de bozulur. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Bu genel bir kaydedir. Ama bu kaydı kafir için değildir. Kim işindir? Müslüman için. Sen Müslümana düşmanlık besleyemezsin. Ya seversin ya da buğz edersin. Düşmanlık beslemek yok. Bir Müslüman bir Müslüman asla düşmanlık besleyemez arkadaşlar. Buğz edemez. <gülüyor> Kafiri sevemezsin çünkü zaten. Sevme hakkın biliyor. O halde sevmeyeceğine zaten buğz edemezsin. Sevmediğin için. Sevmenin zıttı ne? Buğz etme. Buna çok dikkat edeceğiz. Şimdi ne demek bu? Aleykümselam. Aleykümselam. Biz şimdi bırakalım kafirleri bir tarafa. Şöyle Müslümanlara bir bakalım. Müslümanın birbirini sevmesinden daha doğal bir şey var mı? Yok. Ama Müslümanın birbirini sevmesi Allah'ın haram kıldıklarının, hoş görmediklerinin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haram kıldıklarının, hoş görmediklerinin uygulanmasına ne olmamalı? vesile olmamalı. Hani Allah için bir araya gelmeli, gerekirse Allah için terk etmeli. Müslümanlar şu işte o ikinci pek yapamıyor. Yani Allah için terk etmeyi bilmiyor. Allah için terk etmek demek karşındakini kafir ilan etmek demek değil. Hecretmek yeri geldiğinde. Hecrim bile ulema tarafından kaidesi var. Üç gün hecretti. Dördüncü gün adam senden iyice uzaklaştı ya, hecretmek o zaman ne olur? Haram olur. Dikkat edelim. Adam üç gün hecretti. Niye hecrediyorsun? İlleti ne? Sebebi ne? Ha, bak ben onu hecrediyorum. Gördüğümde kafamı çeviriyorum. Muhatap olmuyorum. Ha, belki düzelir. Ama üç gün sonra baktın ki iyice adam senden ne yaptı? Koptu uzaklaştı. İşte o üç günden sonra hecretmen dahi ne olur? Haram olur. Şey Berlin dediği gibi Müslüman'ı la demeyi bilmeli. La. Yok. Çok seveceğiz diye her şeye evet demeyeceğiz. Ne demek? Ne demek? Çocuğunu çok seviyorsun değil mi? Namaza kalkmadı. La demeyi bileceksin. Arkadaşını çok seviyorsun değil mi? Devamlı sigara içiyor. La demeyi bileceksin. Ne demek la? Yok. Biz bunu işletemiyoruz. Seviyoruz ama yeri geldiğinde Allah için ne yapamıyoruz? Terk edemiyoruz. O faslı koyamıyoruz. Bu çok önemli. Biz önce böyle olalım. Buna gayret edelim. Ondan sonra zaten muadat çıktı gelecek. Gerçek muadat hilafetin, yani velil emrin, yani İslam mahkamıyla ahkamlanan ülkelerin özelliklerindendir. Yoksa bugün sadece muadatımız belli ölçüde kalbidir. Belli ölçüde nedir? Lisanidir. Ama neye gidemiyor? Ele gidemiyor. Belli ölçüde ne? Kalbidir. Belli ölçüde lisani. Bakın İsrail orada her şeyi yapıyorsun. Ne yapabiliyorsun? Ne yapabiliyorsun? Kalben buz ediyorsun yeri geldiğinde, lanet ediyorsun, beddua ediyorsun, lisanem dua ediyorsun Müslümanlar için. Bak öteye gidemiyorsun. Neden? Dediğimiz gibi işte. <gülüyor> Müslümanları toplayıcı bile yok veli emri. Bu olmayınca da muadatı sen ben şahsen uygularım diyemezsin. Uygularsan bu muadat olmaz. Bu ne olur? Vahret olur. Bugün onun örneklerini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Allah muhafaza. O bakımdan dikkat edeceğiz. Devam. 57. Birbirlerini sevmeleri ve birbirlerine saygılı olmaları bağlı. Ya bu çok önemli bir kaydı. Müslüman Müslümanı ne yapar? Sever. Birbirine karşı saygılıdır, merhamet güder, merhamet duyar. Çok çok önemli. Bugün insanlar bu vasıfları kaybediyorlar. Sırf mümin kardeşin olduğun için sevmek. Parasından dolayı değil. Şahsi menfaatten dolayı değil. Maddi menfaatten dolayı değil. Sırf Müslüman olduğu için sevmek. Çok önemli. E sahabeye bakın. Birbirini nasıl sevmiş? Öyle bir sevmiş ki, Cebrail bile zannetmiş ki ya bunları... Kardeş ilan edecekler yani. Birbirini o kadar çok sevmişler. O kadar. Yani bir yanda muacir, bir yanda ensar. Birbirlerine duydukları sevgiye bakın. Yani malını paylaşmış. Bineğini paylaşmış. Evini paylaşmış. Yemeğini paylaşmış. Tabiri caizse zevcisi dışında her şeyi paylaşmış. Neden? Çok sevdiği. He. Ama birbirini çok severken de o sevginin seni harama yöneltmesine ne yapacaksın? Engel olacaksın. Çok çok sevmeyeceksin. Allah için seveceksin. Çok çok sever Allah için sevmezsen yarın o sevdiğine ne olursun? <gülüyor> Düşman olur. Kaydeler belli. Merhamet edeceksin. Büyükler küçüklere ne yapacak? Merhamet edecekler. Merhamet çok önemli. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının bizde neyi var? İzleri var değil mi? Bizde neyi var? Semereleri var. He, yani Allah'ın çok merhametli olması, Peygamberin ümmeti Muhammed'e karşı ne olması? Merhametli olması. Bu vasıtlardan örnekler alacağız. Ama dediğimiz gibi merhamet acziyet ifadesi olmayacak. Hep söylüyoruz Allah'ın bir sıfatı diğer sıfatını gerektirir. Allah çok merhametlidir değil mi? Allah'tan daha merhametli bir varlık var mı? Peki Allah'ın merhameti Allah'a aciz kılmış mı? Ama bak annenin merhameti çocuğuna anneyi aciz kılıyor. Babanın merhameti çocuğuna babayı ne kılıyor? Aciz kılıyor. Ne demek bu? Allah merhametli ama haram dedi işlendiği an ne yapıyor? Gazabını, sakatını ne yapıyor? Ne yapıyor? Devreye sokuyor. Ha. Demek ki bizdeki merhamet, hani atalarımız güzel söylemiş, fazla merhametten ne doğar? <gülüyor> maraz doğar. Neden? Neden? Çünkü Allah'ın fazla merhameti maraz doğurmaz da ondan. Ama kulun merhameti maraz doğurur. Ha. İşte merhamette bile ne var? Ölçü var. Nedir o sınır? Allah'ın helali, Allah'ın haramı. Şimdi pek çok ana baba çocuğuna merhamet eder değil mi? Hatalarını görmezden gelir. Peki ne olur sonra? Ne olur? Hatalar duyur, saygısız olur. Yani sadece, keşke kula karşı saygısızlıkta kalsa. Bu iş neye varır? Allah'a saygısızlığa varır. O bakımdan dikkat etmek lazım. Yani ehl Sünnet hepsinin sınırını koymuş. Hepsinin sınırını koymuş. O bakımdan, yani hep söylüyoruz, Heh, ehl Sünnet'te Beynel hafif ve raca diye bir kaide var ya, korkuyla ne arasında olmak? Ümit arasında olmak. Biz buna teyakkuz hali diyoruz. Yani merhamet ve gazap da öyle. Teyakkuz hali. Yani bu vasıflar böyle. Ne merhametsizlik ne de çok merhametli olup hataları görmemek. Dikkat edeceğiz. Yani bu çok çok önemli. Evet oku. ehl sünnet birbirlerine karşı muhabbet besler. Ve birbirlerini sever. Birbirlerine karşı saygılıdırlar, birbirlerini savunurlar, birbirleri için dua ederler. Bu ancak onların inançlarının güzelliği, amellerinin salahı, <gülüyor> salahı sebebiyledir. Allah Azze ve Celle iman edip salih amel işleyenlerin arasında bir sevgi, muhabbet yaratacağını ilan etmiştir. Allah Azze ve Celle müminlerin birbirlerini sevip saydığını birbirleri için dua ettiklerini haber vermiştir. Ayet. İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince onlar için çok merhametli olan Allah gönüllerde bir sevgi yaratacak Demek ki yani bakın. 96. Müminlerin birbirini sevmesinin yolu ne? Ne anladık bu ayetten? Müminler birbirini nasıl sevecek? Yani ben seviyorum demekle olmuyor. İlke bu ayete göre müminin birbirini sevmesi için Sevebilmesi için nasıl olması lazım? Birbirine dua etmesi lazım. Yok. Bu ayette doğrudan o yok. Ne var? İman edip salih amel işlemesi lazım. Demek ki iman edip salih işleyen müminler birbirlerini ne yaparlar? Severler. Bu sevdiği istemese de Allah onların gönlüne ne yapar? Koyar. İman edip salih amel Çok önemli. Bugün müminler niye birbirini sevmiyor? İmanda bile eksiklik var. İmanda bile eksiklik var. Evet. Devam. ikinci ayet. İkinci ayet. Bunların arkasından gelenler şöyle derler: Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimize bağışla. Bak. Ne yapıyor? Yani şimdi ehli sünnete bakın. Yani bütün ümmet için dua ediyor. Dualarında bütün ümmet var. Ama bile bakın ki o ehli sünnet o alimleri nasıl yad ediyor. Nasıl yâdemir? Yani bir alim yoktur ki ehl sünnete mensup bir zat onun ismini zikrettiğinde ne yapmasın peşinden? Dua etmesin. Ona rahmet okumasın, ona mağfiret dilemesin. Bu çok önemli. He, kaldı ki biz işte öyle nesilleriz ki hep bir sonra gelenler bir evvel gelenlere ne yapar? Dua ederler. Çok önemli. Çok çok önemli. Evet devam et. Rabbimiz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 Bir insan düşünüyor, Müslüman Ebu Bekir'e beddua ediyor. Ömer'e beddua ediyor. Osman'a beddua ediyor. Ammar'a beddua ediyor. Ayşe anamıza beddua ediyor. Kalha bin Ubeydullah'a beddua ediyor. Muavi bin Evi Sufyan'a beddua ediyor. İşte Ehl-i Sünnet'te bu yok. Ehl-i Sünnet'te bu yok. Ehl-i Sünnet... Yezide beddua edilir mi, edilmez mi? Onda bile ihtilaf etmiştir. Yezide beddua edilir mi, edilmez mi? Onda bile ihtilaf etmiştir. Neden? Hakkı bulabilmek için. Doğruyu bile bilmek için. Bizim babamızın oğlu değil. Bizim babamızın oldu değil yani Yezide. Ölünün arkasından kötü konuşulur mu? Konuşulmaz mı? Onda bile ne yapmıştır? İhtiyatlı davranmıştır. Ama bir fırka düşünün. Ebu Bekir kafir. Ömer kafir. Osman kafir. Ayşe şöyle. E ondan sonra ne yapacaksın? Yukarıdaki kuralı işleyeceksin. Ne yapacağız? Onlara dost ilan edeceğiz. Onlar bizim dostumuz. Ne dostluğu bu? Akrabalık mı? Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. He. Yani ev sünnet vel cemaat bir evvelkiler için dua ettiği gibi onlara karşı kalplerinde kin dahi bırakmamıştır. Hele ki bu ne olursa sahabe olursa, tabiin olursa etba tabiğin olursa biz hepsini seviyoruz. Hepsini. Aynen bütün peygamberleri ne yaptığımız gibi sevdiğimiz gibi. Peygamberlik vasıfları itibariyle aralarında ne görmüyoruz? Fark görmüyoruz. Sadece Adem Ademoğlun efendisi olmasıyla ne görüyoruz? fark görüyoruz. Onun dışında bir fark görmüyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Evet, devam. Allah'ın aralarına düşmanlık ve nefreti indirdiği ateşe giren her ümmetin kardeşleri lanet lanetlediği kafir ümmetlerde sapık fırkalarda durum aksinedir. Kendilerini hatırlatılatağından büyük bir paye terk eden Hristiyanlar Allah kıyamete kadar onların arasına düşmanlık ve nefret indirmiştir. Ne zaman kiliseleri ittifak ve birlik için toplansa aralarındaki gedik daha aralanır, çukur daha da derinleşir. Sen onları bir görürsün ama onların kalpleri nedir? Evet. Paramparçadır. Çünkü Allah zaten onları ne yapmaz? Cem etmez. Evet. E peki hocam bugünkü tasaytur ne? Onların birlik olduğundan değil. Yani bizim iman ve salih amelimizde kusur olduğundan. Buna dikkat edeceğiz. Yani şeytan bizi ne yapmasın? Kandırmasın. Kandırmasın. Çok önemli bir kayıt. Evet. Aynı şekilde din tanımaz komünistler ne zaman onların başına bir idareci gelse kendisinden önceki idarecilere lanet eder. Öldürür. Stalin'in, Lenin'in ne yaptığı gibi? Ölüyor. Öldürttüğü gibi. Yok ettiği gibi. Ama zehir etti ama bilmem ne yaptı vesaire vesaire. Bu böyledir. Evet. Onları ehliyetsiz ve tutarsız olarak görür. Onlara söver ve küfür eder. Sapı fırkaların hali de aynı bu şekildedir. Onlar birlik ve ittifak üzere değildirler. Evet. Bir sonraki bu. Birbirlerini tekfir etmekten selameti olmaları bağlı. Evet. Bu çok önemli. Çok çok önemli. Bu ehli sünnet vel cemaatin temel vasfı. Verdiğin fotokopide bu konu var. Evet. Bakalım Evet. Verdiğim fotokopide bu konu var. Hepsini okumayacağız. Zaman alı sadece son fetva'yı okuyacağız ama önce şu meseleye biraz değinelim. Yani Ehlü'sünnet vel cemaat ne yapmaz? Müslümanı tekfir etmez. Tekfirin çok büyük bir tehlike olduğunun farkındadır. Tekfir kimin işidir? Ulemanın işidir, ilim ehlinin işidir. Cahil bu işlerle ne yapmaz? Uğraşmaz. Tekfiri genelle, tekfiri muayyen arasında ne yapar? Fark güder tekfiri muayyende bile ikamesi ve intifa-ül mevani dediğimiz neleri, <gülüyor> meseleleri devreye sokar. Hepsi orada yazılı. Hepsi orada yazılı. Bunları burada açacak değiliz. Dedik ya, burada temel vasıfları alıyoruz. Ama bakın ki bugün ümmeti Muhammed'e, Allah Allah. Bazen şahıs tekfiri var, bazen kavim tekfiri var, bazen ümmet tekfiri. Şu ümmeti Muhammed yok mu? Şu cahini ümmet. Ne demek cahini ümmet? Cahil dinini bilmeyen mi yani? Ona cahil denmez. Cehalet ehli denir. He, yani şahıs tekfirini bırakın. Ümmeti Muhammed'in geneline karşı bir taarruz var. Şimdi bakın. Ben size bir örnek vereceğim, o zaman anlayacaksınız. Tekfirci insanın normalde çok şey olması lazım, değil mi? Aklıma düşkün olması lazım. Dinin aslına düşkün olması lazım. Peki niye? O düşkünlüğünden dolayı ne yapar? Kimi tekfir eder? Kardeşini tekfir eder. Düşkün olması tekfir eder mi? Din adına tekfir ediyor çünkü. Ne gariptir ki arkadaşlar bakın dikkatinizi çekiyorum. Bugün ümmeti i Muhammed'de tekfircilikle bariz olan, meşhur olan tekfircilerin %99,99'u İngiltere'de Londra'da yaşıyor. Bakın dikkat edin buna. Dikkat edin. Çok önemlidir bu. Bugün tekfircilikle bariz olan, he, yani kendi ne yapmış? Şöhrete ulaşmış, meşhur olmuş zatların %99, %99 İngiltere'de Londra'da. Halbuki Ehl-i diyor ki, bir insanın dar küfürdeki onlara göre İslam ümmeti bile, İslam ümmetindeki beldeler bile ney? Küfür beldesi. Küfür beldesi zaten. İslam ümmeti ki ehl-i öyle söylüyor. Üç neden dışında dar-ı yaşamak nedir? Haramdır. Başka neden yok. Üç neden. Şimdi bunlar orada ne yapıyorlar? Yaşıyorlar ve oradan ümmeti Muhammed'i bırak idarecilerini avamı ne yapıyorlar? Hı. Tevhir ediyorlar. Kimin arasında? Hristiyanların arasında. Çok enteresan değil mi? Heh. Şimdi tekfir çok büyük bir hastalıktır arkadaşlar. Çok büyük hastalık. Bugün Ümmeti Muhammed tekfirden dolayı maalesef çok kötü durumlara ne yapmıştır, düşmüştür. Bu tekfir şahsi boyutta da olabilir, mezhepsel boyutta da olabilir. Ben birini tekfir edebilirim, o beni tekfir edebilir biri. Ama bu bir de ne olursa, grupsal boyut olursa, ben grup olarak kendi dışımdaki herkesi Tekfir ediyorsam ya da ben mezhep olarak kendi dışımdaki herkesi ne yapıyorsam? Tekfir ediyorsam bu belada daha ne yapar? Büyür. Buna çok dikkat edeceğiz. Ev sünnet ve el cemaatte tekfir Kur'an ve sünnetlerinin, Kur'an ve Sünnetin naslarının açık olması halinde alimlerin bu nasları anlayarak kendi fıklarıyla ne yapmaları cem etmesi halinde alimlerin yapacak. Ama biz bunu yaparsak... ...işte o zaman ne olur? Bu çok tehlikeli olur. Oku. <gülüyor> Ehl-i Sünnet... ...bu konuda selamettedir. Onlar... ...kendilerinden muhalefet edene cevap verirler. İnsanlar için... ...hakkı açık, açılar, açıklarlar. Onlar... ...hata ya da yanlışlık ile itham ederler. <gülüyor> Onları... ...hata ya da yanlışlık ile itham ederler. Hak eden dışında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 Ehl-i Sünnet talimlerine bakın, çoğu meselede ihtilaf etmişlerdir değil mi? Hangi birbirini tekfirlikte nitelemiştir? Ama son yüzyılda maşallah ümmeti Muhammed'in içinden alim diye çıkan insanlar 1300 yıldır, 1300 küsür yıldır ümmeti Muhammed'in alimlerini tekfir etmediği ümmetin genelini ne yapmıştır? Tekfir etmiştir. Yani yanlış işler. Ehl-i Sünnet'in temel vasfı değil. Yani tekfirin ilkeleri var, şartları var. Onun için o verdiğim fotokubiyi muhakkak okuyun. Kolay bir iş değil. Ve ümmeti Muhammed'i tekfir etmek için de alimlerin vermiş oldukları fetvaları çarpıtmak, sapıttırmak, bu meyanda yürümek hiç hoş değil, doğru değil. Şimdi o fotokubinin sonunda İlker okusun bize, Şey İbn Hüseyin'in bir fetvası var. Onu ne yapıyorlar? Çarptırıyorlar. Bir öncekinde. Başlığını göreceksiniz zaten. Şöyle yavaş yavaş oku bize. Bakın göreceksiniz. Yani bakın. Bu fetvayı nasıl çarptırarak ümmeti Muhammed'i ne yapıyorlar? Tekfir ediyorlar. Evet. Yani canlı örnek diye size bunu okutuyorum. Büyüceh ikamesi ve tekfire dair <gülüyor> Allah'ın Şeyh Muhammed Salih Teknüseymin'in çarptırılan fetvası. Soru. Birisi soruyor yani şeyde. Kabirlerin önünde dua eden, ölülerden istirahat ede bulunan ve onlara kurban kesen kimselerin hükmü nedir? Buna benzer kimselerin üzerinde hüce istikami olunmuş mudur? Yoksa bunlar kafirler midir? Şeyh cevap diyor. Kabirlerin önünde Allah'a dua edip kabrin sahibine yalvarmayanlar müşrik değildirler. Görüyor musunuz tavsili? Tavsili görüyor musunuz? Yani kabrin önünde dua doğrudan insanı müşrik kılmaz. Dikkat edelim. Eğer eğer Allah'a dua edip bu işi nerede yapıyorsa, sahibi. <gülüyor> kabrin sahibinin başında yapıyorsa. Yani Allah'a dua edip kabrin sahibine yalvarmayanlar. Sadece onu ne yapanlar? Aracı kılanlar. Bunlar ne değil? Müşrik değil. Şimdi sen bu fetvayı alıp vay işte kabirlerin başında dua edenler müşriktir. Tafsil. Saptırma yok. Bir daha koy cümleyi. Kabirlerin önünde Allah'a dua edip kabrin sahibine yalvarmayanlar müşrik değildirler. Çünkü onlar Allah'a dua edip yalvarak başladırlar. Ancak onlar bidatçı Gördünüz mü? Devam. Çünkü onlar Allah'a kabirlerin yanında dua etmenin üstün bir amel olduğunu zannetmektedirler. Ancak tekbir edilmezler. Gördünüz İslerler, mü? Tekfir edilmezler. Evet. Ölülerden istirahatını bulup ey Allah'ın velisi bana yardım eyler. Bana rızık ver. Bana yoksa bulun diyenler işe müşriklerdir. Gördünüz mü? Belli. Ya ne? Bana yardım et. Bana rızık ver. Bana ihsanda bulun. Bana çocuk ver. Dikkat etmek lazım. Çok çok dikkat etmek lazım bu ayrıma. Kaldı ki bu lafı diyene de doğrudan ne yapamazsın? Kafir diyemezsin. Çünkü niye? Birazdan açıklayacak. Bol olan yerler var fetvada. Çok dikkat edeceğiz. Evet. Onlar büyük şirk ile müşriktirler ve Allah'a ve Celle'nin maide 72'de buyurduğu gibi her kim Allah'a ortak koşarsa Allah onu cennete haram kılar. Onun konarı cehennemdir ve zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Ayeti onlara mutabıktır. Uygun düşer. Yani ne demek bu? He. Eğer doğrudan ne yaparsa o kabirin neyinden? Sahibinden Allah'ın sadece Allah'ın gücü yeteceği meselelerde ne yaparsa yardım diler İşte nedir? Yazmış burada. Örnekler vermiş. Bana yardım et, bana rızık ver, bana İslam'da bulun çocuk ver, cennete sok, cehennemden koru vesaire. Sıratı geçir. Evet. Devam. Yazıklar olsun bu adamların akıllarına. Nasıl olur da ölülere, çürümüş kemiklere ve kendi kendilerini bile kurtarmaya güçleri yetmeyecek kimselere yağlarıp yakarır ve böyle birinden medet isterler. İşte bundan dolayı ölülerden yardım istemek mutlak olarak caiz değildir. Hatta şirk ekberdir. Güç yetiremeyecekleri hususlarda dinlerden de yardım dilemek caiz değildir. Dini ve hazır olan kimselerden güç yetirebilecekleri hususlarda yardım dilemekte ise bir meyis yoktur. Yüce Allah'ın Musa aleyhisselam hakkında şöyle buyurduğu gibi Kasas 15'te taraftarlarından olan adam düşmanına karşı ondan yardım diledi. Yani düşmana karşı arkadaşından yardım dilersin değil mi? Arslan'a karşı silahından yardım dilersin. Bunlarda birisi yok. Karıştırmamak lazım. Evet. Aynı şekilde ölüleri gazim ve onlara takarruf için kurban kesenler de dinden çıkarıcı büyük şekilde müşriktirler. Çünkü Allah Tebâruka ve teala şöyle buyurmaktadır. Enam 162-160. ayetlerde ''De ki, benim namazım ve kurbanım, hayatım ve ölümüm, alemleri Rabbi Allah içimdir. Onun ortamı yoktur.'' Nasıl senin hayatın ve ölümün Allah'a bağlı ise, nasıl Allah Azze ve Celle'den başka, seni yaşatan ve öldüren kimse yoksa, aynı şekilde ibadetin de Allah'a aittir. Namaz ve kurban Allah azze ve celle'ye aittir. Seni yaşatan ve seni öldürecek olan nasıl kabirdekiler değilse, işte öyle namazından ve kurbanından herhangi bir şeyi onlara yönetmemen gerekir. Yani kabrin sahibi için namaz kılman veya kurban kesmen caiz değildir. Eğer böyle yaparsan kişiyi dinden çıkaran büyük şirk ile de müşriksin demektir. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabre doğru namaz kılmayı yasaklamış ve İmam Müslim'in Ebu Mersed el-Ğanavi radıyallahu anh'dan rivayet ettiği hadiste kabirlere doğru namaz kılmayın. Yani kabirleri kendinizle kıble arasına almayın. Ve onların üzerine oturmayın buyurmaktadır. Burada namaz ile murad eden kabir için namaz kılmak değil, kabre doğru namaz kılmaktır. Bu durumda namaz kim içindir? Allah içindir. Ama kabir kendisiyle kıble arasındadır. Ancak kabir için namaz kılmaya gelince işte bu şirktir. He, gördünüz mü? Kabir için namaz kılmak şirktir. Evet. Eğer araya gelmişse bu şirk olmaz ne olur? Büyük bir müddet olur. Haram olur. İştinap etmek lazım. Kaçınmak lazım. Evet. Soruyu soran kişinin Bunlar tekbir edilirler mi? Üzerlerinde hücret ikamı olmuş mudur? Olmamış mıdır? Sözüne gelince bu göreceli bir meseledir. İnsanların bir kısmına hücret ikamı olmuş bir kısmına ise hücret ikamı olmamış olabilir. Ancak her kime hücret ikamı olmuşsa biz onun küfrüne ve şirkine muayyen olarak hükmederiz. Ama her kime Hüccet ikame oluruz. Çok dikkat edelim. Evet devam. Her kime de hüccet ikame olmamış ise bu fiil şirk ve küfürdür diye hükmeden ancak her bir insana tatbik etmeyiz. Fiiline, Yaptığı eylem ya da söz nedir? Küfür ya da şüttür ama sahibi kafir ya da müşriktir demeyiz. Karıştırmayalım. Evet devam. Çünkü Yüce Allah Nisa 165'te şöyle buyurmaktadır. Müjdeliçi ve uyarıcı olarak resuller gönderdik, ta ki insanların resullerden sonra Allah'a karşı sunabilecekleri bir hüccetleri kalmasın. O halde mutlaka anlaşılacak bir surette risalete ulaşmış olması gerekir. Bu takdirde hüccet ikamı olmuş olur. Bakın, şimdi bazıları diyor ki, işte ne yapması, duyması yeterli, kendisine ulaşması yeterli. Halbuki şey. Duymayı, ulaşmayı yeterli doğrudan görmüyor. Anlayabileceği bir şekilde. Çok önemli. Evet. Anlaşılacak bir surette risaletin ulaşması gerekiyor arkadaşlar. Anlaması lazım adam. Seni söylemen yeterli değil. Anlaması lazım. Anlayacağı bir usulukla yaklaşman lazım. Ben ayeti okudum. Ben hadisi okudum. O ayet hadisi elli kişi okuyor. Kaç kişi anlıyor? Çok önemli bu. Evet, devam et. Üzerinde ücret ikame edildikten sonra bir kişi şirk koşarsa bu şirk ile biz onun şirkine ve küfürüne yükmeziz. Tabi, burada biz derken kendini kastediyor yani. İni mi kastediyor? Biz dediği kendi, yani ey sokaktaki Ahmet, Kur'an okumaktan bir haber, abdest almayı bile doğru düz beceremeyen, Kur'an'dan Bırak on cüzü, yarım cüzü olmayan, on tane hadisin Arapçasını bilmeyen. Dikkat edeceğiz. Şimdi bakın bu son paragraf çok önemli. Burayı da çok yanlış özellikle anlayıp saptırtıyorlar. Oku. Alamdan bazı kimseler veya aynı şekilde bazı ilim talebeleri bizler bir şahsa muayyen olarak küfür veya şirk ile hükmedemeyiz. Sadece onun fiili şirkti, onun fiili küfürdür deriz şeklinde. ...bir vehme kapılmışlardır. Bu büyük bir yanlıştır. Çünkü bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...kendisiyle savaştığı müşriklerin hiçbirinin... ...şirkine muayyen olarak hükmedemeyeceğimizi... ...gerekli kılar. Bilekiz şöyle deriz. Şeriat sahibinin şirk veya küfür olarak belirtildiği... ...vasıf, her kime mutabık ise... şüphesiz biz onun küfrüne muayyen olarak hükmederiz. Fetva burada bitti. Şimdi bu son paragrafı, birileri ne yapıyor? hüccet ikamesi olmadan demek ki birilerine ne deriz? Kafir deriz ya da müşrik deriz diye anlıyor. Hayır, hiç alakası yok. Şimdi oku. Devam. Dikkat edilecek olursa şey bu son paragrafta kendisine hüccet ikame edildikten sonra bir şahsı muayyen olarak küfür veya şirk ile hükmedemeyiz. Sadece onun fiili şirkti, onun fiili küfürdür deriz diyenlere cevap vermektedir. Yani adamı hüccet ikame edilmiş, hüccet ikame eden Gerçekten... ki... Tabi. Alim. Hüccet ikame edilmiş. Adam hüccet ikame edildikten sonra bile Nuh diyor, peygamber demiyor. Yani bazı davetçiler de çıkmış diyor ki, böyle bile olsa yani hüccet bile ikame ona ne deme? Kafir deme. Ya ne? Yaptığı iş ya da söylediği iş nedir? Küfürdür ya da şirktir. Şey diyor ki bu yanlış. Çünkü niye? Hüccet ikame edildikten sonra, ehli tarafından bu yapıldıktan sonra artık Eylem ve söz, küfür ve şirkten insanı neye götürmüştür? Kafirliği ve müşrikliğe götürmüştür. Devam et. Devam et. Yani şey şunu demek istemektedir. Abamdan bazı kimseler veya aynı şekilde bazı ilgil talebeleri, ücret ikamesinden sonra bile bizler bir şahsa muayyen olarak küfür veya şirk ile, şirk ile hükmedemeyiz. Sadece onun fiili şirktir, onun fiili küfürdür deriz. Şeklinde bir verme kapılmışlardır. Bu büyük bir yanlıştır. Yoksa şey okuduğunu anlamayan bazı zebatın zannettiği gibi kişi kendisine hüccet ikame edilmeden de teklif edilebilir dememektedir. İyi anlaşılsın. Rabbil Anladık değil mi arkadaşlar? He, yani mürci bazı insanlar çıkmıştır demiştir ki yani hüccet ikamesinden sonra bile ki bunu kim yaparsa tabi alimler. Hüccet ikamesinden sonra bile ne yapamazsın adama ne diyemezsin? Kafir diyemezsin. Ya ney? eyleye küfürdür dersin. Şeyh ki hayır. Eğer hakkal manada hüccet ikamesi yapılmışsa adam halde ne yapmıyorsa dönmüyorsa ona kafir diyebilirsin. Buna reddiye veriyor şey. Yoksa birileri he, bu paragrafa tutanarak he, demek ki şey hüccet ikamesi yapmadan bile insanlara ne deriz? Kafir deriz demiyor. Çünkü evvelinde zaten bu meseleyi ne yapmış? Tafsili bir şekilde anlatmış. Dikkat edeceğiz. Çok çok dikkat edeceğiz bu meseleyi. Hocam? Vallahi anlıyorlar, billahi anlıyorlar. Bu e, kaydı internetten dinleyenler de he, kim olduğunu bilecekler. Evet. Devam. Yani de bunu muayene şahsı teklere e, deli olarak yapacağız. evet. Cahil adamlar. Cahil Kur'an'dan, Kur'an'dan, Kur'an'dan, Kur'an'dan, Fatiha'yı dahi mahariciyle okuyamayan insanlar. Maalesef. 30'undan 40'undan sonra tedeyyün etmiş adamlar. Evet okuyalım şu kitabı. 59 Genel olarak bidatlere şirke ve büyük günahlara bulaşmaktan selamette olmaları var Bidatlardan, şirklerden, büyük günahlardan selamette olması değil. Genel olarak. Bu çok önemli. Ne demek genel olarak? Umumuyla. Evli sünnetin umumu şirkin içinde değildir çok şükür. Evli sünnetin umumu bid'atlerin içinde değildir çok şükür. Evli sünnetin umumu büyük günahların içinde değildir çok şükür. Ama Şiaya bakın. Haricilere bakın. İctizal kafası taşıyanlara bakın. Evet.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 Ehl-i Sünnet'ten bir takım taifeler hakkında söz konusu olabilir. Nitekim Ehl-i Sünnet'in bir kısmında bir miktar adaletsizlik, zulüm, cehalet bulunabilir. Ancak bunlar Ehl-i Sünnet'te diğer fırkaları nazaran azdır. Çünkü Ehl-i Sünnet'in genelini ne yapmaz bunlar? Temsil etmezler. Evet. Ehl-i Sünnet'te bulunan zulüm, adaletsizlik, cehalet ve daha başka muhalefetler Diğer başka fırkalarda daha çoktur. Ehli i bidatın sahip olduğu ilim, adalet, hayır, şecaat, ibadet ve cihat Ehl-i sünnette daha mükemmel ve eksiksiz bir şekilde bulunur. Buna bir düşünü ekleyelim. Ehl-i sünnetin fertlerinden bazısı tarafından muhalefetlere bulaşanlar kaydeden çıkmış, asıldan dışarıya taşmış sayılır. Sonra söz konusu muhalefet ehli kendisine uyulacak örnek olarak kabul edilmez. Yani mesela ehli Sünnet'e mensup olup da haram işleyip ya da helali terk edip haramı helal, helali haram gören kaç tane adam vardır? Yani ehli Sünnet'e mensup olup da zina yapıp zina helaldir diye <gülüyor> namazı terk edip de e, namaz kılmamak zaten dinin emridir diye. Bulamazsınız çok şükür. Çok şükür. Ama diğer fıkalarda da bulursunuz arkadaşlar. Zinayı helal gören, içkiyi helal gören, aynel yakine ulaştığın zaman namaz üstünden kalkmıştır diyen. O dikkat etmek lazım. Evet. Yani elbette ki yani içkin haram ayeti indikten sonra bile Abdullah İbn-i ne yapmıştır? İçkiyi içebilmişti Ama yeri geldiğinde onu ne yapmıştır? Bırakmıştır değil mi? Yani biz Ümmeti Muhammed olarak günahlarından dolayı ne yapmıyoruz? Müslümanları tekfir etmiyoruz. Yeter ki günahını ne görmesin? Helal Gör. görmesin. Dikkat edeceğiz. Olur çıkar işimizden. Ama geneli temsil etmez. Onun günahkarı bile yaptığını helal görmez. Bugün en cahil ehli Sünnet'e mensup Türkiye'de Hanefi mezhebine mensup Helal süt enmiş. Fıtratı üzere kalmış. Kim olursa olsun. Yapmış olduğu işi ne görmez? Haram işi helal görmez. Bilir. Susar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sonra. B bitsin, evet. Devam. Sonra söz konusu muhalefet ehli kendisine uyulacak örnek olarak kabul edilmez. Onların bulaşmış olduğu bidatler Çeba'yı ya da daha başka muhalefetler kabul edilip susulmaz. Onların dışındaki diğer taifelerde ise durum farklıdır. Örneğin, rafizilerde olduğu gibi, onlar kabilleri tazim etmenin, onların üzerine kubbe yapmanın dinden olduğuna inanırlar. Hatta kum şehrinde 30 bin küsür diyorlar, yatır var. Kum şehrinde 30 bin küsür yatır. E hocam, Türkiye'de de var. Türkiye'dekiler Hanefi mezhebinin gereği değil ki arkadaşlar. Hanefi mezhebi 20 santimden bile fazla yükseltemezsin diye genel fetva vermiş. Hanefi mezhebine göre camileri tezin etmek, süslemek haram hanbelilere göre mekruhtur biliyor musunuz? Ama iş tersine dönmüş. Yani siz bunu anlayışa bağlamayın. Bu işte şamanizmden ya da tabiri caizse diğer kültürlerden etkileşimin bir ürünü. Yoksa Hanefi mezhebinin temel kaynaklarına dönüşsüz acaba ismi yazılır mı, yazılmaz mı diye onda bile ne yapmıştır? İhtilaf etmişlerdir. Ya. Gördüğünüz o tabela var ya var. İsim yazalım mı, yazmayalım mı? Ama bazı durumlarda insanlar kitaplara bakmıyorlar. Neye bakıyorlar? Toplumdaki genel cari neye? Adete bakıyorlar. Onun için dikkat edelim. Bunu yani ehli tevhid olarak Selefi salihine mensup insan olarak ya işte bunlarda bu var, demek ki bunların <gülüyor> itikadında bu var. Hayır, hayır. kat kella. Yok. Maturdi itikadında Allah'ın gayrından imdad eden müşriktir külliye. Molla Ali'l-Kari'nin tercüme edilmiştir o kitabı. Bulun ki Hanefi mezhebinde sultan-ı ulema bir insandır. Alimlerin neyi? Sultanı. Elfaz-ı küfür diye bir kitabı vardır. Bir bakın onu. Bugün o toplumda gördüğünüz çoğu şey onun indinde nedir biliyor musunuz? Küfürdür küfür. Ama işte insanlar cahil. O verdiğimiz ne de? Fotokopi de onu göreceksiniz. Cehaletinden dolayı insanlar bazı şeyleri ne yapmıyorlar? Bilmiyorlar. Onun için cehalet tekrinin önündeki engellerden nedir? Bir tanesidir. ona dikkat edeceğiz. Yani yoksa kitaplarda bunlar geçmiyor ama işte.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 E bu ne demek? Yani Ehli Sünnet'i kafir gördükleri için takiye yapıyorlar. Kendilerine birbirlerine takiye yapmazlar. Takiyeyi ne zamana kadar yapacaklar? mehdi Muntazar gelene kadar. O zaman takiyeye gerek kalmayacak. Hristiyanlar öldürmeyecekler zaten Mehdi ile. Yahudiler öldürmeyecekler. Ehli Sünnet'i öldürecekler. Taş diyecek ki ey şey gel arkamda bir sünni var kafasını kes. Öyle mi? Yani. Öyle Öyle. Bizim ya o evet. Onun için dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Ha. E bugün sünni ya da ehli sünnete mensup insanlar içinde de takiye yapanlar var. İşte bu ne? Harici zihniyetteki insanlar. Hatta onlardaki takiye şiada yok. Niye? Çünkü şia kendi tayfasında takiye yapmıyor. Onlar sünni belledikleri adamlara takiye yapıyorlar. Yüzüne görüyor, seni Müslüman görüyor yalanda ama seni kafir görüyor. Arkamda bile namaz kılmıyor. İmandan e, soruyor. Elbette, evet, elbette. Elbet. Evet, son satır doğru. Takiye yapmayanın dini yoktur derler. Aynı şekilde içkiyi takdis eden, onun dinlerinin şari kabul eden Musayrileler de böyledir. İşte Hasan Sabbah grubu vesaire bunlardan çıkma. Uyuşturucu bile haşişi bile ne görmüşler. Helal görmüşler değil mi? Ha, çünkü niye? Onlar aşk ve vecde öyle bir mertebeye ulaşmışlar ki Allah onlardan bütün haramları kaldırmış. Haramları onlar için ne yapmış? Helal, Helal yap. yapmış. Ha, Rabbine yakın gelinceye kadar ibadet et. Çıkmış bir tanesi demiş ki yakından kasıt ne? Ne? Ölüm mü? E ölüm zaten. E peki o nasıl anlamış? Yani sen ne zamanki fenafillah olursun işte o zaman yak insana ulaşmıştır. Ondan sonra senden bütün neler kalkmıştır? İbadetler, İbadetler ameller kalkmıştır. Böyle bile anlamışlardır. İşte batınî tefsir dediğimiz olay. Batıniler. Evet. Yani her şey mümkündür. Ama ehl-i sünnet ve cemaatin yolunda onları mümkün gördüğü bu her şey nedir? Haramdır. Çünkü niye? Ehl-i sünnet ve el cemaat Kur'an ve sünnete ne yapar? Sımsıkı sarılır. Son babu da alalım. Burada bitireceğiz. Soruları en son. En son, son 60. Kalplerinin ve dillerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hakkında salim oluşu bağırır. Ashab 100 bin küsür Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı veda hacında bir kere gören dahil ve iman üzere ölen herkes sahabidir. Onlara karşı bizim kalplerimiz selamette ama ne gariptir ki, ne gariptir ki Osmanlı'nın torunlarında son 50 yılda teşeyyuh var. Bak Osmanlı, devletin ismi Osman. Devletin ismi Osman. Bu millet ya da işte bu coğrafyada yaşayan insanlar sıf, Allah sizden ineği kesmenizi ister, bunu emreder ayetine düştükleri şerfte yani Ayşe'yi Kesmek ister Ayşe'yi kesmenizi ister şeklinde yorum yapan bir alimden dolayı 150 bin tane Şii kılıçtan geçirmiştir. 150 bin böyle sultanlardan geçtik biz bugüne geldik. Yani onlar Ayşe anamıza kafir beğen bir alimden dolayı, o alimin kellesini yollar. İstanbul'da meydana asar ibreti alem gösteririz deyip ya da hepinizi kılıçtan geçiririz diyen bir ney? Sultanın ya da sultanların neyiz biz? Torunlarıyız. Osmanlı devleti. Sahabe elak söyleyeceksin ha. Çok zor. Ama bugün gençlerde teşeyyü var. Hazreti Osman zalimlik yaptı canım. Hazreti Osman akrabalarını ne yaptı? Vali tayin etti canım. Hazreti Osman içki içine had uygulamadı canım. Bunu diyenler var. Devletin ismi Osman. Osman. Eğer Osman kötü bir isim olsaydı Osman ismini oğluna vermezdi. Osman. Çok önemli bu. Siz bir tane şeyi bulamazsınız oğlunun ismi bekleyin. Bulun getirin ben seni diye vereceğim. Bir tane Şii bulamazsınız oğlunun ismi Ömer. Bir tane Şii bulamazsınız oğlunun ismi Osman. Ama onlarca binlerce bizde Abbas var. Ali var. Hasan var. Hüseyin var. Çünkü biz aralarında ne görmüyoruz? Fark Hepsini dost edinmişiz. Çok önemli. Onun için bakın. Arap tarihçileri diyorlar ki eğer Osmanlı devleti olmazsaydı, olmasaydı eğer Osmanlı devleti olmasaydı ehl sünnetle Şii arasındaki bu adet değişebilirdi. Yani bugün çoğunluğu ümmetin ne? ehl sünnet, şia azınlık. Yavuz Sultan Selim 150 bin tane şii katlettiğinde şiilerin toplam adetinin 400 bin olduğu söyleniyor. Yarısı sünnetin fazla kalmıştı. Görüyor musunuz? kesmiş. Yani o 150 bin eğer kesilmeseydi onların çocukların tevrüt ettiğini düşünün çok önemli bu. Ha, yani böyle bir coğrafyada sen Ebu e laf diyeceksin. Ne cesaret ya. Ne cesaret. Yunanların kuru kaçısı orada durmasın. Ömer'e Ömer'e Ömer'e laf diyeceksin. Ne cesaret. Osman'a laf diyeceksin. Ne cesaret. Dikkat etmek lazım. Yani bu coğrafyada bu o kadar kolay iş değil. Çok dikkat etmek lazım. Evet. Kalpleri onların sevgisiyle dop dilleri onları öve öve bitiremez. En i Sünnet sahabenin, çağların en hayırlısı olduğu görüşündedir. Çünkü Allah Azze ve Celle onları tezkiye etmiş, aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böylece onları övmüştür. Sahabeler arasında vuku bulan şeyler hakkında konuşmanın asıl olmadığı, bilakis itikadi aslın onların arasında vuku bulan şeyler hakkında dili tutmak olduğuna inanırlar. Eğer onların arasında vuku bulan şeyleri zikretmeye ihtiyacı hasıl olursa, aralarında vuku bulan fitne hakkında nakledilen rivayette muhakkak suretle inceleme ve tesebbüt yapılması gerektiğine inanırlar. Yani sayı rivayetlere Hı. itimat edeceksin. Müteşehi ya da Şii ne? Alim kılıklı insanların rivayetlerine ne yapmayacaksın? İtibar etmeyeceksin. Sünni kaynaklara döneceksin. Ama bugün Türkiye'de bu problem var. Çok dikkat edeceğiz. evet. Çünkü bu rivayetlere yalan ve tahrif girmiştir. Daha sonra rivayet onların nezdinde ceh ve tadil mizanına göre sayı olur. Rivayetin zahiri de sahabe hakkında yer mi içeriyorsa onlar rivayeti en güzel şeye hamlederler.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 İştahatları ortaya çıkmıştır. Onlar ya iştahatlarına isabet edip iki ecir alan ya da hata edip tek ecir alan müştehitlerdir. Üçüncü bir sınıf ise hak kendisine kapalı olduğu için kenara çekilmeyi kenara çekilmeyi tercih edenlerdir. Mesela İbni Ömer gibi değil mi? Ebu Hureyre gibi. Evet. Radıyallahu anh. evet. Sahabe radıyallahu anh'un bu iş sonunda çok pişmanlık duyduklarına ve o sebeple çok üzüldüklerine inanırlar. Çünkü işin o raddeye varacağı akılların ucundan bile geçmemiştir. O Muaviye bin Ebi Sufyan adlı kitabı okursanız orada gerek Hazreti Ali'nin itirafı olsun, Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh'ın itirafı olsun orada göreceksiniz. Özetle o kitabın mukaddimesini okuyun. İlk 40 sayfası burada. Diğerini okumaya zamanımız yok diyorsanız 40 sayfasını okuyun çok şeyler öğreneceksiniz orada. Ehl-i Sünnet'in sahabeye bakışı, Ehl-i Sünnet'in bu olaylara bakışı, bu çok önemli. Ehl-i Sünnet kaynaklarından okuyacaksınız arkadaşlar. Ehl-i Sünnet. Bu çok önemli. Maalesef Ebu Miknef gibi, Lut Yahya gibi, decel kılıklı insanların rivayetlerine itimat ederseniz, elbette ki sahabeyi ne yaparsınız? Düşman görürsünüz. Ehl-i Sünnet'in kaynaklarına Buhari'ye, Müslüme, Ebu Davud'a, Nesai'ye, İbn Mace'ye, Tirmizi'ye. Yeri geldiğinde neye? İbni Kesir'in elbidaye ve nihayesine. Geçen ders tanıttık. El-Avasım, minel Kavasın. Tanıttık, alın dedik burada hatırlıyor musunuz? Ebu Bekir İbni'nin, Arabi'nin kitabı getirdik. Dedik tercüme edilmiş, alın, okuyun. Alanınız var mı? Hiç kimse almamış ya, alın dedik. Beş milyonluk kitap. Bir daha ders herkes almış olacak o kitabı ona göre. Bayramdan sonraki ders. He, alacaksınız o kitabı. Evet söyledik burada getirdik gösterdik. Hangi? Rabet. Muhakkak alıp okuyacaksınız. Evet devam. Aynı şekilde ehl-i sünnet sahabenin savaş fitne ve ihtilaf anında dahil. İnsanların en hayrıları olduklarına inanırlar. Aralarında hasım olan vakalara rağmen, onlar birbirlerini tekfir etmemişler, bidatçılıkla suçlamamışlar, bilakis birbirlerine övgüde bulunmuşlar. Birbirleri için özür aramışlar, merhamet etmişler ve birbirlerinden ilim almışlardır. Bütün bunlarla birlikte, Eylü Sünnet, sahabelerden hiç kimsenin günahlarının büyüğünden ve küçüğünden masum olmadıkları inancındadırlar. Yani sahabe ne değildir? Masum, masum değildir. Masumiyet sadece kime aittir? peygamberlere yani, hey, bellere aittir. Yani sahabe de insandır. Sahabe de hata yapar. Ama onların hataları işte hadi hatalardır. Hak gördükleri da hata yapmışlardır. Çok önemli. Yani bu kaydı ehl-i sünnetin olmazsa olmazıdır. Hep söylüyorum. Ehl-i sünnet cemaat öyle bir kaydı geliştirmiştir ki Özellikle Hazreti Ali radıyallahu anh ile Hazreti Muaviye radıyallahu anh arasındaki savaşta bile Osmanlı medreselerinde bu kaide temel bir kuralla işletilmiştir arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Osmanlı medreselerinde bu kaide temel bir kuralla ne yapılmıştır işletilmiştir ve bu kuralı unutmayın. Bunu kulağınıza küpe yapın. Hazreti Ali haklıydı. Ancak Hazreti Muaviye de haksız değildi. Evet. Bu işi bitiriyor. Temel kuraldır bu. Osmanlı medreselerinde verilen temel kural. Bunu unutmayın. Hz. Ali radıyallahu anh haklıydı. Ama Hz. Muaviye radıyallahu anh haksız da değildi. Temel kural. İşte bakışı bu. Medreselerde böyle öğretilmiştir. Heh. Yani olaylara bizim bakışımız bu açıdır. Bunun dışı değildir. Çok dikkat edeceğiz. Evet.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 hata ettiklerine bir ecir alacakları iştahatla alakalı işlerde ne denebilir ki? Yani bir düşünmek lazım değil mi? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şeytana bile sövmeyi ne yaparken? Küfretmeyi yasaklarken sayı senetle gelmiştir bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'lar şeytana küfretmeyin diyor, sövmeyin. Dediğini yapmayın. Yoksa küfretmeyin, sövmeyin. Sahabeyi sövmeyi din edinenler bakın din Sahabeye sövenler demiyorum. Sahabeye sövmeyi ne edenler? Din edinenler. Şu toplumda nasıl prim bulurlar? Bunu bir düşünmek lazım. Demek ki eksiklik kimde? Bizde. Eksiklik ne? Bizde. Bu çok önemli. Evet kısaca 61'de kaldık. İnşallah bayramdan sonraki ben perşembe yokum. Yani bayram perşembesi yokum. Ondan sonraki perşembe inşallah, i̇nşallah. Devam ediyoruz. Şimdi gelelim e, meneci derse. Bir bak alalım kısaca. Uzatmayacağız. Geçen ders hangi konuyu almıştık arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz burada? Elimin, alınması suhuf ehlinden alınması. Evet. Ondan önce bir bap almış mıydık bu konuyla alakalı? Tek bir bap mı aldık? Şimdi bir iki yerde bunu ben okuttuğum için karıştırıyorum. Kaydetmedim de. Bu konuyla alakalı bir, bir kere mi dersi yaptık? Evet. evet. Evet. Evet. İnşallah bugünki dersimizde Diğer bir babı alacağız. Babul emr bitaatül ölama ve ennel ilme la yuhaz illa anhum. Evet. Ne diyor? Diyor ki Alimlere itaatle emir babı. Yani alimlere ne yapmak lazım? İtaat etmek lazım. Ve ilmin sadece alimlerden ney alınacağına dair bak. Maide suresi 44 Nolu ayeti ne yapmış? Zikretmiş. Demiş ki, Gâle Teâlâ, inna enzennet tevrate fiha hudan ve Muhakkak ki biz Tevrat'ı ne yaptık? İndirdik. İçinde ne var? Hidayet ve nur var. Yani i̇çinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı ne yaptık muhakkak ki indiren biziz diyor Allah Azze ve Celle. Yahkumu بِهَا نَبِيُّنْ اَلَّذ۪ينَ eslemu. <أَسْلَمُوا> Teslim olmuş. Allah'a teslimiyetlerinde zirveye varmış Nebiler ne yapar? Onunla hükmederler. Tabi burada hüküm genel. Hüküm genel. Evet. Kim için? Kim için? İllezîne hādû Kim hadu? Yahudiler. Yani Yahudilerin neleri var? Peygamberleri var. Kime teslim olmuş? Allah'a teslim olmuş. Onlar o Tevrat'la ne yaparlar Yahudilere? Yükmederler. Sonra ve rabbâniyûn ve'l-ahbâru bi min kitâbillâh. Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitler ve bilginler de onunla hükmederler. Sadece kim değil? Peygamberler değil. Zahitler ve bilginler. Demek ki yani Yahudilerde bu hal böyleyse bizde nasıldır? Bizde peygamberler yok. Bir peygamber var. Çünkü Yahudi kavminde pek çok ne çıktı? Peygamber çıktı. Ama hep sonunda ne yaptılar? İnkar ettiler. Tarif ettiler. Değil mi? He. Bizde ne? Ayeti bize uyarlıyoruz. İçinde hidayet ve nur olan Kur'an'ı indirdik diyor Allah. Onda kim hükmeder? Peygamber ve başka işte Allah'ın kitabını kendilerinden korumaları istenen kimler? Bilginler. Başka? zahitler. Ve kanu aleyhi şuhedâ ki onlar neyin? Tevrat'ın hak olduğuna şahittiler. Ha demek ki alimlere itaati bu ayet bize ne yapıyor? Şart koşuyor. Sadece peygamberlere değil. Çünkü onunla hükmeden sadece peygamberler değil aynı zamanda zahid olan Rabbani olan bilginler alimler. Gale İbni Cerir fi tefsirihi İbn Cerir diyor ki Er Rabbaniyun hani Rabbanilerden bahsettiği ayeti kerime İdenhum imadun, imadun nas? Rabbaniler kimdir? İnsanların direkleridir. Nerede? Filfuki ve ilmi ve umurü dini ve dünya. Evet. Fıkıhta, ilimde, din ve dünya işlerinde. Demek ki o Tevratla ya da O Kur'anla hükmeden Rabbaniler kimler arkadaşlar? Alimler. Alimler. İnsanların direkleri. Fıkıhta, ilimde, din ve dünya işlerinde. İkinci ayeti delil kullanmış. Nahj suresi 43. Fes elu ehledikri in kuntumla atalemu. Bilmiyorsanız eğer kime sorun? Zikir ehlin'e yani alimlere sorun. Bilmiyorsanız kime sorun? Alimlere, alimlere. zikir ehlin'e sorun. Yine Nisa suresi 59. Ya yelvine amenu atiullah ve ati rasul. Ve ulil emrimin. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, sonra Rasule ve sizden olan emir sahibi. Galib Niketir fi Tefsiri. kesir Tefsirinde diyor ki, Galib ibn Abbas radıyallahu an. İbn Abbas dedi ki, ve ulil emrimin kum sizden olan belil emir kimdir? Yani, ahelul fıkıh ve dini. Fıkıh ve dineli. Ve kefaqale mujahid ve ata vel ve Hasanül Basri ve Abu'l Aliye. Yine mujahid, ata, Hasanül Basri ve Ebu Aliye demişlerdir ki ve ulil emri minkum sizden olan kim? Velil emir, yani el ulama. Kimler? Alimler. Kimler? Alimler. Evet. Ve an ebi umeyet el lahmi. Radıyallahu an Ebu Umeyye radıyallahu rivayet ediyor. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber aleyhissalatu buyurdular ki, inne min eşratis sa'a Kıyamet alametlerinden üç tanesi şunlardır. İlkini sayıyor. ne? ilki, birincisi en yültemesel ilmu indel esagir. İlmin alimlerden değil de, alim kılıklı o cahillerden küçüklerden ne yapılması Olması. alınması. Ben bunu anlayamadım. Evet. Küçüklerden evet. alınmak ne demek? Yani. Yani. Alim olmayanlarda. Alim olmayanlarda. Ve gayrı Ömer radıyallahan Ömer diyor ki Hazreti Ömer: "Ela dikkat edin ve innen nase bi hayrin ma akhadul ilme an ekabirihim." İnsanlar ilmi alimlerinden almaya devam ettikleri müddetçe Hayır üzeredirler. Velem yekumus sagir <gülüyor> alel kebir. Küçük büyüğe ne yapmadığı sürece? Baş kaldırmadığı sürece. Fe izâ gâmes sagir alel kebir. Fakat. Yani helak. Eğer küçük büyüğe baş kaldırırsa helak olup giderler diyor. Evet. Ve an Abdullah radıyallahu anh. Abla Ömer. <gülüyor> Len yazza nas bir hayrin insanlar hayır olma hayır üzere olmaya devam edecekler etahumul ilmu minbeli kabiri insanlar Hayır olmaya hayır üzere olmaya devam edecekler hangi sürece müddetçe ilim onlara büyükleri cihetinden büyüklerinden yani alimlerinden gelmeye devam ettiği sürece başka ve zevi eslafihim yine seleflerinden evvelki ulemasından gelmeye devam ettiği sürece fe izâ etâhum min gıbeli esâhirihim helakû ama küçüklerinden gelirseydim onlara helak olup giderler. Görüyor musunuz arkadaşlar? kadar basit. Ve gâle Muhammed bin Sirin. Muhammed bin Sirin diyor ki, ki bu Müslümin mukaddimesinde <gülüyor> İnna haza'l ilm din. Muakkak bu ilim nedir? Dindir. Fen duru ammen ta'khuzun O halde dininizi kimden aldığınıza bakın. bakın. Gazi İbnu Kuteybe, İbnu Kuteybe Nasihatu Ehli'l Hadis adlı kitabında diyor ki: Su'iltu an kavlihi. Bana sordular diyor. Ne? Hazreti Ömer'in ya da İbnu Ömer'in şu sözünü: La yazalu nas bi hayrin Ma <mâ> akadül ilme an ekabir <ekâbirihim> İnsanlar ilmi büyüklerinden yani alimlerinden aldıkları sürece ne üzeredirler? Hayır üzeredirler. Bu bana soruldu diyor. Ne demek bu? El binu kuteybe sen büyük bir alimsin. Bu nasıl bize ne yap? Açıkla. Yürit. Diyor ki kastedilen şudur. Şu kastedilmiştir. La <gülüyor> yazalun <gülüyor> nas bi hayrin. İnsanlar hayır üzere olmaya devam edecekler. Ma'tame ulema'uhum el meşayih. Alimleri kim olduğu sürece şeyhler, büyükler. Buna dikkat edelim. Alimleri şeyhler olacak, büyükler olacak. Burada yaşça büyük kastetmiyor ha. İlimce büyük kastetiliyor. Bak Şeyhül İslam. Cemiyye Şeyhül İslam İbni Hacer. Meşayih bunlar. Evet. Ve len yekun ulema'uhum el ahda. Alimleri yeni bitmeleri olmadığı müddetçe. Yeni bitmeler. Üç tane. Le tane. Şeyh, Çünkü o şeyh olan alim. Gazalet anhu mud'atü şebab. Gençliğin vermiş olduğu ne? O rahatlık ondan ne yapmış? Gitmiş. Başka ve hiddetuhu. Hiddeti gitmiş. Başka ve aceletuhu. Acelesi gitmiş. Başka ve sefahuhu. Beyinsizliği gitmiş. Ahmaklığı gitmiş. Halim insanda, he, olgun insanda gençliğin verdiği o rahatlık, hiddet, acelecilik, mantıksızlık olur mu? Olmaz. Başka Vastazhabet tecrübe ve hibra. Başka? Tecrübe ve ney? Olaylara karşı ney? Hısın. Olaylara karşı ney? Deneyim. Ne yapmıştır? Onun ilmine arkadaşlık yapmıştır. Onun zatına arkadaşlık yapmıştır. Fela yedhul aleyhi fi ilmih şube. Taşıdığı ilimde şüphe girmez ona. Vela yagribu aleyhi lheva. Hevası ağır basmaz. Vela yemilu bihi ile tamam. O ilmiyle ne yapmaz? Tam Ne yapmaz? Yönelmez. Velâ yestezilluhu şeytan istizlal el Yeni etmelerde olduğu gibi şeytan onu kandırması ne olmaz mümkün? Olmaz. Ve ma'sîn işte o yaşın getirdiği ki yaşça ne yapıyor? İlmi ne yapıyor? Tekâm peygamberlere bakın. Kırklık bir süre. Şimdi yeni etmelere bakın. Bir tane bana olgun aklı başında harici gösteremezsiniz. Hep gençlerdir. Bugün de öyle. Adam diyor ki i̇bn Seymin alim değil ki diyor ya işte maktisi var diyor. Ebu Katade. Ne alim? Ne alim? Subhanallah. Ne alim? Diyor ki selman Avde diyor. Alimlerin alimi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne zamandır alim oldu bunlar? Evet. Maassim diyor. Yaşla birlikte vardır. El vakar. Vakar. ve celale celalet, büyüklük ve heybe, heybet, heybet, heybet. Vel hades ama bu yeni yetmelere gelince katetkhu aleyhi hadihi'l umur elleti uminet ale'ş şeyh. Şeyhin emin olduğu, kendini garanti altına aldığı o işler o adama ne yapar? Yeni yetmeye girebilir. Feiza dakhalet aleyhi bakın arkadaşlar buraya dikkat edin. İşte o saydığımız gençliğin rahatlığı, hiddeti, acelesi mantıksızlığı, tecrübesizlik ilmine şüphe girmesi hevanın ona galip gelmesi tamağa yönelmek şeytanın ona ne yapması? kandırması, vakarsızlık heybetsizlik, celaletsizlik işte bu girdiği zaman ve eftah üzerine de ne yaptığı zaman? Evet. fetva verdiği zaman heleke ve ehlek hem kendi o helak olur hem de etrafındakileri ne yapar? Helak eder. Fihi mesai. Hemen faydaları alalım. El-u'la fi ayetil maide. Maide ayetinde ennel ulema hum ehlu hıfvil Kitap. Kitabı, Kur'an'ı hıfz edecek, koruyacak olan kimlerdir? Alimlerdir. Ve umul hakimun ebihi. Yine onlar onunla ne yaparlar? Hükmederler ve hum Rabbani. Onlar Rabbani. Adam diyor işte falan Rabbani, çok zahit namaz duvar, Rabbani değil. Rabbani olan alimlerdir. Çünkü hakkıyla Allah'tan kim korkar? Alimler. Alimler. Alim bak, alim ha? Yani ünvanın önünde doktor, docent, profesör olanlar değil. Alimler. Ona dikkat edeceğiz. Et ve fî âyetin nâhal suresindeki ayette var. El emr bi sual ehlil ilm. Bilmediğin zaman kime sorma emri var? Bilmiyorum. İlim ehline. Ve sudur anre'i. Kime? Müracaat etme. Onların evet. görüşlerine müracaat etme. Et-Talife ve fi Nisa Nisa suresinde var. El-em bita'atil ulema. Alimlere itaat emci var. Ve enne zâlike min ta'atillâh-i Çünkü alimlere itaat kime ita'atten? Allah'a Allah Allah itaat. ita'atten. Bir ney Bölüm. Er rabiyah 4. Vucub-u rucu ilâ ekâbir ulama Büyük alimlere dönme. Bu vacip var. Ve enle terkehu büyük alimlere dönmemeye ise sebubun helak, helak sebebidir. Velasiyama özellikle finnewa zil kibar vel umuril am. Ümmeti Muhammed'in başına isabet eden ne? Büyük işler. Yani işte bu tekfir fitnesi olsun, huruc olsun, ümmeti Muhammed'in başına gelen bu ney musibetler olsun ve genel işler. Beş. İtibarussin fil ilim. İlimde yaşa itibar etme. Ve enne. Neden çünkü yaşa itibar etme? Yaştan dolayı değil. Neden? Ve enne tuğlel mülazeme. Çünkü o yaş boyunca alimlere ne yapmıştır? mülazeme göstermiştir. Alimlerden ne yapmıştır? İstifade etmiştir. Lehu ethevun fil fehmi ve diraye. Çünkü bu mülazemenin yani alimlere ne yapma? Mülazeme gösterme alimlerin yanında bulunma, onlardan istifade etme, insanda, anlayışta ve dirayette ne yapar? Eser bırakır. Evet. Es-sad ise, el-hadir min muhalefetil ulama. Alimlere muhalefetten sakınma, sakındırma, uzak kalma. Ve yetekellen fihim bil-kadeh sarihan tasrihan el-telmiya. Çünkü niye? Bazıları ne yapıyor? Alimler hakkında bazen açık ifadeler kullanarak, bazen de açık ifadeler kullanmadan imaen ne yapıyor? Kötü konuşuyor. Yani ne demek? Bir adam şey Bin Baza, bir adam şey İbni Hüseyin'e ne yapıyorsa Albaniye sataşıyor, haklarında kötü konuşuyorsa ondan ne yapacaksın? Uzak duracaksın ve insanları ne yapacaksın? Sakındıracaksın. Halişe-i Şevrisen için de geçerli. İbn-i İbn Kayyim için de geçerli. Zehebi için de geçerli. Ebu Hanife, İmam Malik, Şafi, Ahmet bin Anbel için de geçerli. Dikkat edeceğiz. Es-sabi'a el-hadir minmen yüzehidi ulema ve yetekellen fihim tasvihan ev- telmihan erucu er ila ekadir ulema min ekberi esbabin necat minel fiten büyük alimlere dönmek müracaat etmek fitnelerden kurtulma sebeplerinden en neyidir büyük. büyüklerinden bir tanesidir diyor kısaca yani bize vermiş olduğu ne alimlere itaat ümmeti Muhammed'in her zamanında olan şeydir alimlere itaat ama veli ile emre itaat her zaman olan şey değildir. Velil emir olduğu sürece vardır. Velil emir ilk etapta nedir? Akla ne gelir? Büyük halife gelir. Sonra diğer idareciler gelir. Ama idarecilerin hata yapması, idarecilerin Allah'a masiyet koşması nedir? Mümkündür. Ama alimlerin bunu yapması büyük alimlerin ne değildir? Mümkün değildir. Zaten ne zamanki idareciler alim olma vasfını kaybetmiştir ya da idareciler alimlere sormaktan vazgeçmiştir o zaman hata yapar. İlk döneme baktığım bütün idareciler nedir? Alim. Alimdir değil mi? Sonraki dönemde idareci vardır ama yanında bir de ne vardır? Şeyhülislam vardır. Ne zaman Şeyhülislam'ın dediğiyle birlikte gitmiştir ne yapmıştır? Başarmıştır. Ne zaman onu asker zoruyla sindirmiştir? O zaman bitmiştir. Buna dikkat edeceğiz. Kısaca bugün söyleyeceklerimiz bunlar. Biraz uzattı. Hakkınızı helal edin. Subhaneke Allah'ın ve evet eş döller ve etubi ile.